Müzekkin nüfus. Nefislerin terbiyesi. Kutbul Arifin eşrefoğlu Rumi Hazretleri. Hastalıklara sabır. Bir kul ne zaman hasta olsa Hak hala kendisine iki melek verir ve onlara şöyle buyurur. Hasta kulumun yanına varıp oturun. Hastalığı sebebiyle ziyaretine gelenlerle ne konuştuğunu öğrenin. Beni şikayet mi ediyor, bana şükür mü ediyor? Melekler gelip hastanın başına oturur. Ziyarete gelenler, Allah sağlık versin. Halin nasıldır dediklerinde hasta, alemlerin Rabbi olan Allah'a şükürler olsun. Sağlıkta da, hastalıkta da ona şükür. Sağlıklıken yiyip içmek, gezmek hoştu ama bu halimize de şükür derse melekler şükrünü Allah'a arz eder. İlahi kulun sana şükreder, gönlü hoştur ve senden yana bir şikayeti yoktur derler. Bunun üzerine Hak Teâlâ şöyle buyurur. Ey melekler siz şahit olun. Bu kulum öldüğünde, onu cennetime koymak bana aittir. Eğer kendisine şifa verirsem, önceki halinden daha etli, daha kanlı ve daha sağlıklı olsun. Bugüne kadar işlediği günahların hepsini affediyorum. Hastalığı, günahlarına kefaret olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hastanın iniltisi tesbih, Çağırması tehlil, nefes alıp vermesi sadaka, uykusu ibadet, bir tarafından diğerine dönmesi cihattır. Sağlığında devam ettiği ibadetleri yapıyormuş gibi yazılır. Kerem'i bol olan sultanımız, kereminden sabreden kullarına neler ihsan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifte, her halinin güzel olduğuna işaret ettiği hasta, hastalığın zahmetine sabreden, hastalığa şükreden kişidir. Sabreden ve şükreden hasta. Mü'min hasta olduğunda, sol omzunda oturan ve kötü amellerini yazan meleğe, Hak kulumdan kalemi kaldır. Doğrusu, o benim bağımdır. Sağ omzundaki meleğe de, Sağlığında yaptığı güzel amelleri yaz buyurur. Allah ondan razı olsun. Selman-ı Farisi rivayet eder. Mü'min sıtmaya yakalandığında, Sıtma ile ruhu arasında bir konuşma geçer. Mü'minin ruhu, Ey sıtma, bu mü'minden ne istiyorsun der. Ey temiz ruh, nefsi temizdi, Günahlar onu kirletti. ''Nefsini temizlemeye geldim'' der Sıtma. Bunun üzerine ruh, ''Üç defa yakin ol'' der. Hadis-i şerifte, Sıtma, ''Mü'minin ateşten bir payı ve nasibidir'' buyruluyor. Evet, Sıtma ve diğer hastalıklar, Mü'minlerin ahiretteki sıkıntılarını giderir. Mü'mini hastalığında ziyaret eden, vefatında cenaze namazını kılan kişi, Allah rızası için yedi yüz gün oruç tutmuş gibi olur. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir hastayı ziyaret ederse, Allah yolunda yedi yüz gün oruç tutmuş gibi olur. Bu kadar sevap alır buyurur. Ey Aziz! Hastalığa sabredene bu kadar sevap, hastayı ziyaret edip, halini hatrını sorana bu kadar ecir, Ölenin cenaze namazını kılana da bu kadar mükafat vardır. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulallah, dünyada belanın büyüğü ve zahmetlisi kimleredir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberlere ve onlara benzeyenleredir buyurdu. Bu hadis-i şerif yukarıda da geçmişti. Demek ki bela nebi ve velilerin yoludur. Allah ondan razı olsun. Hz. Ayşe validemizin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'mine diken batsa veya bundan daha fazlası başına gelse bu sebeple Allah onun derecesini yükseltip günahlarını örter, siler. Dikenin batmasıyla oluşan sıkıntı müminin günahını giderir. Dikenin batması sebebiyle yaşadığı sıkıntıdan şikayet etmeyenin bir günahı affediliyorsa daha büyük zahmet sıkıntı ve hastalıklara sabredenlere neler verilir bir düşün. Bunu da Allah Celle Celaluhu bilir. Biri, koynuna, elma, nar veya bir akçe para gibi bir şey koysa, koyduğunu kaybetse ya da bunu çaldırsa, ama bu durumdan dolayı sızlanıp darlanmazsa, Hak Teâlâ bunun da ecrini, ücretini verir. Ey Aziz! Hak Teâlâ'nın öyle dostları vardır ki, Başlarına musibet ve bela geldiğinde, ''Ya ilahi bu kerem ve ihsanı hangi amelim sebebiyle lütfettiğini bilsem hep bu ameli yapardım.'' der. Allah Celle Celaluhu'nun bu dostlarından biri fethi mevsili'dir. Bu konuda ilginç hikayeleri vardır. İnşallah yeri gelince anlatılacak. Şimdi, Büyük musibetlere sabredenlerin halinden misaller vereyim. Din yolunda sadık olanların neler yaşadığını öğren.